Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Bengi. Günaydın. Günaydın, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, nasıl gidiyor? Bildiğimiz ekonominin sonuna geldik mi? <gülüyor> geldik, geleceğiz. Az kaldı. Ee, aslında uzun, yani son birkaç e, programdır bahsettiğimiz şeyler birazcık da daha da... ...yani Türkiye bağlamında da bildiğimiz ekonominin ötesi de artık. Evet. Yani önce ötesine geçip sonra sonunu getireceğiz gibi gözüküyor. Ee, hatırlayacaktır dinleyiciler, e, iki program önce yani dört hafta önce... Özellikle Pınar Boykotu'yla beraber neden boykotu yetmez tüketim örgütlemek lazım diye birazcık konuşmaya başlamıştık. Ee, çok da konuşmamıştık. Daha doğrusu bu tüketim örgütlemenin yollarından Türkiye'de var olan hali hazırda imkanlarından bahsetmiştik. Bir önceki programda da müşterilerden bahsetmiştik. Ee, şimdi iki önceki programda yani gıda meselesinden bahsederken aslında biraz değinmiştik hatırlayacaksınızdır. Ee, bu tür alternatif gıda formları tüketimi örgütlemek aslında e, bir yandan büyümeme hareketinin, yani DIGROZ'un kalkınmayı sorgulayan, kalkınmanın ötesine geçmeye çalışan, e, bu küresel kuzeyde bunun adı ama dünyanın başka yerlerinde başka isimler bulan hareketlerin de çok e, sahiplendikleri ve savundukları stratejiler. Ee, biraz oradan başlayarak neden bir alternatif gıda, gıdayı örgütlemek, ee, tüketimi örgütlemek, gıda tüketimini bir büyümeme stratejisidir diye başlayarak e, bizi süredir de e, ihmal ettik büyümeme hareketinden haberler vermeyi. E, hem ilk kez dinleyeceklere bir özet, büyümeme nedir, nasıl başladı, ne oluyor, hem de son tartışmalar e, bu hareket ve veya e, düşünce akımının Içindeki, oradan biraz haberlerle bugünkü programı yapacağız. Ben de ufacık bir ilavede bulunayım. Bir gıda demişken bu konularda epey zamandan beri büyük emek harcayan Bülent Şık'la bir programa başladık. Evet e, haberim var. Açık evet. Sofra adını taşıyor Seçil Türkkan'da Bülent Şık'la konuşuyorlar önemli bir Çok çok mesele. önemli. <gülüyor> Bülent abiyle e, ben de şahsen tanışıyorum. Kırsal Kalkınma Girişiminde beraber de çalıştım. Çok e, kıymetli ve çok e, birikimli birisi. Çok mutluyum e, Açık Radyo bünyesinde onu da program yapmasına. Buradan ona bir selam. Verelim. Günaydın diyelim. Günaydın. Evet. Günaydın. Şimdi e, gıda örgütlemekten <gülüyor> aslında en temel olarak ya da en önümüzde olabilen en önümüzdeki açık şeylerden birisi e, programda da bahsettiğimiz doğrudan üretici tüketici bağları yani gıdayı üretenin e, ürettiğini doğrudan araya aracı koymadan ve ara, e, o ilişkiyi gıda üretimini aslında görünmezleştiren e, gıdanın arkasında yatan ekolojik ve emek süreçlerini görünmezleştiren piyasa mekanizmasını e, ortadan kaldırmak. Ee, şimdi bu neden önemli ve bu neden bir büyümeme hareketi olabilir ya da evet. büyümemeyi nasıl de, e, teşvik eder? Ya da bir, biz kalkınmayı sorgulayan, büyümeyi sorgulayan bir sistemi bugünden kurmaya başlıyorsak e, bunun bir neden vazgeçilmez parçası. Öncelikle e, aracıyı aradan çıkardığımız zaman üretici ile tüketici arasında üreticinin gıda üretiminde yarattığı katma değerin... Daha büyük bir kısmının üreticiye gideceğini, e, gitmesini sağlıyoruz. Yani ara, aracıya sattığı zaman e, aracının gücünü gücü nedeniyle, tek, el, tek elden alma gücü nedeniyle daha e, düşük fiyatlar vermesini engellemiş oluyoruz. Üretici ve tüketici dümdüz yan yana geldikleri zaman yani daha adil bir fiyattan anlaşabiliyorlar. Ve bu adil fiyatın <gülüyor> üreticinin aslında hayatını idamesi. Ve onurlu bir şekilde ürettiğinden hayatın devam ettirebilmesi daha mümkün hale geliyor. Bu da şu demek, üreticinin ya ben çok ucuza satabiliyorum ancak aracıya, o yüzden ben mümkün olduğu kadar daha fazla üreteyim gibi bir e, zorunluluktan kurtulması demek oluyor. Evet, hem, ve bu en temel e, engellerden de birini oluşturuyor bildiğim kadarıyla. Aynen. Kadar. aynen. E, bu, bu tür <gülüyor> doğrudan bağların kurulamaması, bir aracının arada olması hem... Fiyatı hem de ürün tipini belirleyen bir şey. Yani siz ancak domates satabiliyorsanız ve domates alıcısı varsa ve onunla ilgili pazarlama ağları kurulduysa monokültüre geçiş çok daha kolay oluyor. Diğer şeyleri sat, üretmekten vazgeçip işte bütün tarlanıza. Tek, tek ürün Tek ürün, monokültür dediğimiz tek ürün. Işte sözleşme, çiftçilik dediğimiz aslında bunun başka bir formu. Ee, ve mümkün olduğu kadar fazla domates. Yani şimdi bir zaten e, bir ölçek seviyesinde ve tip seviyesinde büyümeci bir e, karar vermek zorunda kalıyorsunuz. İkincisi onu daha fazla üretebilmek için işte domatesse domatesi, patlıcansa patlıcanı zaten kimyasallar ve <gülüyor> başka e, şey, yani kimyasal gübre ve kimyasal ilaç e, kullanmak durumunda kalabiliyorsunuz. Çünkü risk alamazsınız. Çok düşük fiyattan satmak zorundasınız. Mümkün olduğu kadar satmak zorundasınız. O yüzden zaten kendiliğinden yine büyümeci bir pratiğe evlenmiş oluyor. Aradaki bu bağ. Ama eğer biz üreticiyle tüketiciyi doğrudan yayına getirebilirsek zaten bu gıdayı ne için üretiyoruz? Yani en çok üretmek zorunluluğunu ortadan kaldırabilir miyiz? Üretici ürettiğine daha adil bir fiyat aldığı zaman hem e, toprağı yoracak, toprağın e, verimliliğinin uzun dönemdeki devamlı sağlayacak e, pratiklerden vazgeçme alanı açıyor kendine hem de dediğim gibi fiyatı daha adil bir fiyattan anlaşabildikleri noktada e, mümkün olduğu kadar çok üreteyim, ne kadar çok üretirsem ancak zaman kendimi kurtarabilirim gibi bir anlayıştan da kurtulmuş oluyor. İkincisi, bu da önemli bir şey. Bu tür, yani benim bahsettiklerimin hepsi böyle değildi Türkiye'deki örneklerin ama bence oraya doğru evrilme e, ihtimalleri ve istekleri, arzuları var. Ama hmm. dünya üzerindeki diğer e, gıda örgütlenmelerine baktığımızda yerelliği öne çıkardıklarını görüyoruz. Yani sadece sağlıklı olsun, sadece işte toprağa zarar vermeden ekolojik yöntemlerle e, üretilsinin dışında <gülüyor> bu tür gıda örgütlenmelerinin bilası yerelde üretilmiş yani belli bir tüketicilerin olduğu yerden belli bir mesafeden daha uzaktan gıda tüketmeyi reddetmek gibi. Çünkü bugün aslında gıda, endüstriyel gıda dediğimizin en ciddi ekolojik etkilerinden birisi, biraz sonra buna geleceğim, gıdanın taşınmasıyla ilgili. Gıdanın taşınması esnasında yapılan, özellikle kıtalar arası taşıma esnasında Doğaya verilen e, zararlar özellikle de iklimleşikliğinde. Evet karbon <gülüyor> şeyi ama geçen gün e, canlıda müthiş bir rakam veriyordu. Konuşma fırsatı da bulamamıştık. Belki şimdi şey evet, evet, e, e, Aslında bir de estetik de önemli galiba gıda da Onu gösteriyor. <gülüyor> e, İngiltere'de yapılan bir araştırma var. İngilizler, İngiltere'de yaşayan daha doğrusu halklar her gün e, 1.4 milyon adet muzu çöpe atıyorlarmış. Çöp atmalarının sebebini de araştırmışlar bu yapılan e, projede. Yemek israfında azalım adlı kuruluş tarafından yapılmış bu araştırma onu da söyleyelim. 80 milyon pound tutarındaki muz çöpü atılıyormuş. E, ortaya çıkan rakamın günlük 1.4 milyon muza eşdeğer olduğu dile getirilmiş yetkililer tarafından. Ortalama bir İngiliz ailesine her sene 700 pound değerinde yemek israfı yapıldığı ortaya çıkmış. Araştırma kapsamında İngiliz ailelerle yapılan ankete katılanların %30'u muzdaki Ufak karartı ve bozukluklar nedeniyle muzları çöpe attıklarını söyleymiş. İşte haklılar. Böyle. Muz dediğin <gülüyor> böyle sapsarı oluyor. Siyah olmayacak. <gülüyor> Yumuşak dediği böyle sert. Evet. Tatlı bilmiyorum. E, projede israfı azaltmak için girişimler de sürüyormuş. Muz kutusu adlı bir projeyle çöpe atılmak istenen muzlar toplanıyormuş. Ve çeşitli yiyeceklerde kullanılıyormuş. Bu Aynı o... zamanda özel marketlerle görüşmeler de yapılıyormuş. Özel görüşmeler. süpermarketlerle özel görüşmeler pardon. Bu... Özellikle muz bağlamında olan bir şey. Evet sadece muz. O, o en estetik kaygıların böyle zirveye çıktığı <gülüyor> evet. muz yani Leke e Ben de yani lekeli bir muz yer miyim şimdi? Eminim yemezsin. <gülüyor> <yamasınım>. Merhaba <gülüyor> senden hiç beklenecek bir şey değil bu gerçekten. E, şimdi <gülüyor> burada daha genel olarak yani bunu söyleyip birazcık neden küçük köylü tarımı... E, ...gezegeni soğutur... E, ...diye birkaç bir şey söyleyip... E, ...bu gıda e, bahsini artık... ...Bülent abiye bırakacağım... <gülüyor> bırakacağım. ...kendi alanım... O, ...olarak tanımlamaktan çıkarıp... E, ...şimdi üretici yani biz aslında gıdadan bahsederken ve bu Lavie Kampes'in aslında ortaya attığı ve politize ettiği bir terimdir. Gıda egemenliği. Gıdayı üretenler, dağıtanlar ve tüketenler olarak. Yani topraksız bunlar, köylüler hareketi değil mi? Lavie Kampes'i. Lavie Kampes'inin La mesetenin yani topraksız köylüler hareketinin başı çektiği ama aslında küresel bir çiftçilik hareketi. Çiftçilik hareketi. Tamam. E, <gülüyor> Bia Campesina'nın ortaya attığı ve tartışmaya açtığı ve taleplerini e, politize etmek üzere kullandığı kavram gıda egemenliği. Gıda egemenliği Gıdanı, ...gıdayı üreten, dağıtan ve tüketenlerin aslında gıdayla ilgili kararları veriyor olması. Yani bir gıda demokrasisinden bahsediyoruz. E bu bir yandan gıdayı bir süreç olarak görmemizi sağlıyor. Yani gıda önümüze gelen muzdan ibaret değil sadece. O muzun nasıl üretildiği, hangi koşullarda, ne tür toprak tipleriyle, kimin emeğiyle, kimin emeği sömürülerek üretildiği... ...oraya kadar nasıl geldiği, hangi pazarlama ağlarından, hangi taşıma ağlarından geçtiği... ...ondan sonra en son yani bize nasıl geldiğine kadar o muzu oraya getiren bir sürü ağ üretim biçimi insan aktör var. Ee, ve asıl e, gıdayı mümkün kılan yani üreticiler ve tüketicilerin beraber aradan şirketleri çıkararak... ...demokratik bir düzlemde gıdayla ilgili kararları vermesi e, gıda egemenliği en temelinde... Şimdi bu tür üretici tüketici arasındaki doğrudan bağlar aslında gıda egemenliğini e, hayata geçiren ağlar. Çünkü ben bunu dürtükten örnekle anlatayım. Dürtük benim de içinde olduğum direnin üretici tüketici kolektifi. E, biz bostanlardan şu anda alışveriş yapıyoruz. Bostanlardan biz alışveriş yapacağımız zaman elinizde ne var? Şu var. Şimdi biz diyecek olsak ki e, ya işte neden elinizde ıspanak yok mevsim olmayan bir zaman? Bize üretici diyor ki yani mevsimi değil toprağı yorar, ıspanağı üretmek için şu, şu şunu yapmam gerekir onu da yapmak istemiyorum. Ama siz illaki istiyorsanız düşünürüz. Şimdi orada tüketici olarak bize de bir aslında ekstra bilgi ve düşünmek ve karar vermek üzere bir şey veriyor, bir konu veriyor. Biz gerçekten bunu istiyor muyuz? Yani toprağa zarar verecek. Bir üretimle illaki o ıspanağı istiyor muyuz? Yani tüketiciye aslında normalde süpermarketteki ıspanaklar bize bunu anlatmıyorlar. <gülüyor> Çünkü üreticilerini bilmiyoruz. O zaman aslında arkadaki bir takım süreçleri görünmez kılıyor. Tüketiciye doğrudan ilişkiye girdiğiniz zaman aslında ihtiyaç ya da istek olarak tanımladığınız şeylerin nelere mal olabileceğini çok daha doğrudan görüyorsunuz. Ve bu bir özne olarak sizde dönüşümü yaşatabilen bir şey. Ee, i̇kincisi... Üretici ve tüketici işte bir takım kararları piyasanın dayatması olmadan yani bu ıspanağın kilosu kaç lira gibi konuştuğunuz zaman ya da o ürünün hakikaten üreticinin onu üretirken ne türk e, zahmetler çektiğini, maliyetinin ne olduğunu ve onu kurtaracak, onu kurtarmanın ötesinde onurlu yaşatacak, hayatını idam ettirecek fiyatın ne olduğunu üretici ve tüketici orada doğrudan müzakere edebilir. Yani bunun kilosu 1 lira, piyasa bunu dikte etti, illaki bundan alacağım ...gibi bir şeyin dışına çıkıp hakikaten orada kararı neyin üretileceğini, ne kadar üretileceğini, kaçtan alınıp satılacağını kararı... ...oradaki e, gıdanın aktörlerinin kendi kendilerine vermesi. Bu da aslında zaten bildiğimiz ekonominin bir anlamda sonu. Ee, evet. Ve üreticinin de e, işte bu büyüme ve daha fazla üretme e, baskısı olmadan... ...aslında kendini geçindirebilecek bir e, fiyat ve e, miktarda e, üretim yapabilmesini sağlıyor. Bu konuyla evet. alakalı bir örnek verebilir miyim? Tabii ki. Sözcü gazetesinde bu konuyla alakalı bir haber çıktı daha doğrusu onu aktarayım. Aydın Demir'in haberi. E, çiftçiler şok, şok oluyormuş. Domates fiyatını gören çiftçiler markette bu fiyatı gördükleri zaman şok oluyormuş. 1 TL'ye sattığı domatesin İstanbul ve Ankara'daki marketlerde 10 TL'ye satıldığını haberlerden izledikten sonra... kendi e, izlenimlerini aktarmışlar Sözcü Gazetesi'ne. E, domates arasında kavun eklenebilirten çiftçi Yusuf Şahin demiş ki: "Televizyon haberlerinde İstanbul'da domatesin kilosunun 12 TL'ye kadar çıktığını duyunca domates ekmediğime pişman oldum. Fakat çevremde domates yetiştiren arkadaşlarımın en fazla 1,5 TL'den ürün sattığını öğrendiğimde demiş. E, bu durumu gördüm demiş. Bu durumu görünce de kavun kararımın yerinde olduğunu düşünerek rahatladım demiş. Bir şekilde de kendi kararlarını verebiliyorlar ama 12 buçuk TL'den satılan domateslerin tarladan çıkış parasının bir buçuk TL'ye olduğunu Olması, görmek evet yani ve aradaki sadece... meblanın kime gittiğinin tam olarak da belli olmaması. Belli olmaması ve bu vergilendirilmemiş bir kazancı yani kazancı. Da, e, Bu söyleyeyim. vergilendirme falan <gülüyor> meselesi çok önemli çünkü şimdi önümüzdeki günlerde Britanya'da da çok yakın zamanda baskın erken seçimi var. Burada da en çok tartışılan şey kara paranın ve bu vergilendirilmemiş e, sermayelerin e, demokrasi ve seçim sistemi üzerine oynadıkları rol üzerine son derece çarpıcı yazılar çıkıyor, yayınlanıyor. Bunu da konuşmamız lazım. Yani bildiğimiz demokrasinin sonuna geldik aslında. Yeniden yalnız ekonomi değil ...demokrasiyi de... ...tekrar ayağa kaldırmanın... ...tam zamanı... ...işçi partisinin sızan şeyi vardı... ...Laber'ın bilgisi... ...yeni politikası... ...manifestosu... ...adını bulamadığım bir türlü... ...ve son derece ilginç şeyler var yani. Tamam konuşuruz. <gülüyor> en çok şey yapılan... Bu. ...oy gören... ...yani büyük tezahüratla karşılanan... ...vaadi neymiş biliyor musun... ...işçi partisinin manifestosunda... Hı hı trenlerde e, bedava internet. Gerçekten Evet. Ama bedava değil mi Hiç <gülüyor> değilmiş. Çok ilginç aslında. Bu da ilginç. Evet. Yani ve bunu bir tek İşçi Partisi'nin vaat etmesi de birazcık evet, saçma. Öbürleri <gülüyor> başka kârlar peşinde çünkü. Evet doğru bir kamu hizmeti bir ortak <gülüyor> zenginlik hizmeti... yaratmak istemiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> ilginç şeyler var yazılar i̇lginç. çıkıyor. Ama yani evet bu en azından iyi bir bilgi veriyor e, İşçi Partisi'ne en azından. İşçi Partisi'nin programını muhakkak konuşmamız lazım. Yani bütün şeylere karşı işte tamamen şeffaf bir siyasi fonlama istiyor. E, opak e, fon namanın tamamen karşısında ve seçim komisyonunu filan da yüksek seçim kurulu gibi bir şey var. Onları da onları da zorluyor açıklığa zorlayan ilginç bir şey var. Yani... Tam ciddi evet temelden bir demokratikleşme aslında fakedi. Evet. evet var. Türkiye'de bedava. Paket mi? Yok internet ha. otobüslerde <gülüyor> Metrobüslerde <gülüyor> tabi onu bulacaksınız Gireceksiniz ardından o hızla beraber Bir şeylere bakmaya çalışacaksınız <gülüyor> öyle, o kısımda bedava. bedava. bedava öyle yok Demişler. <gülüyor> evet <tabii. gülüyor> Adil kullanım kotası var mıdır o konuyla da alakalı bir bilgi yok Ama bedava ha. alabiliyor musunuz Kablosuz interneti. Tamam, tamam fazla böldük Yok. bakma. <gülüyor> Sizin Bugün başka şeyler konuşulsunuz varmış Neyse şimdi buradan hareketle e, uzun süredir digrotçılar e, büyümemecilerimiz ne yapıyorlar e, çok konuşmadık e, yani çok böyle hani e, camiadan haberler falan gibi bir şey e, yapmak istedim ben ama çok detayına girmeyeceğim şimdi önce e, belki işte ilk kez kulağın açılınanlar için e, büyümemek ne demek e, büyümeme hareketi ve e, belki işte fikri e, şeyi geleneği 2000'ler özellikle başında Batı Avrupa temelli olarak başlamış. Hem üretim ve tüketimde yani üretim ve tüketimin ölçeğini e, sürdürülebilir ve e, toplumsal adalet içerecek bir şekilde e, küçültmek, düşürmek e, hem, ve yani iradi bir şekilde yani bir kriz ya da bir daralma, ekonomik daralmadan farklı olarak iradi bir biçimde küçülmesi ama belki bundan daha önemli olarak büyümenin ekonomik büyümenin toplumsal tarihimizde e, ve toplumlarımızı örgütlerken bir hedef olarak e, kuvvetinin azaltılması yani büyümek gerek büyümeyi bir hedef olarak e, sorgulamak ve yerinden etmek tahtından etmek diyebiliriz e, şimdi programda daha önce bahsettiğimiz insanlar oldu e, ...kitaplar oldu yaptığımız röportajlar oldu e, bu konuda birazcık el kitabı gibi olan e, Büyümeme, yani The Growth, Vocabulary for a New Era, e, Büyümeme, Yeni Bir Çağ için Dağarcık e, kitabını derleyenler, kitap da değil aslında birazcık daha bir belki el kitabı, ansiklopedi hmm. diyebiliriz. E, belli kavramlar ve e, büyümeme hareketi üzerine e, arasındaki ilişkiyi açıklayan e, kısa yazılar, iki iki buçuk sayfalık yazılardan oluşan. Bu kitabın değerleyicilerinden Yorgos Kallis dinlemediğine eminim ama hani <gülüyor> buradan da birine selam <gülüyor> günaydın e, çakmış olalım. E, onun e, yıllar içinde daha çok e, son belki 3-4 sene içinde e, bloglara, gazetelere e, gibi yani daha popüler e, mecralarda e, fikri tanıtmak ve veya e, savunmak üzerine yazmış olduğu daha popüler dille de yazılmış olan kısa yazıları derlediği bir kitap çıktı. Kitap İngilizce ancak şey bedelsiz olarak internetten indirilebiliyor. Kitabın adı In Growth. E, Opinyonunuz en manifestos yani e, Digrotu savunurken görüşler ve manifestolar. <gülüyor> Küçük manifesto. E, manifesto hani bir... kelimesi zaten bence Digrotu yani büyümeme fikriyle çok e, uyumlu e, bir terim. E, bunun dışında yani çok büyük teoriler ve çok böyle e, tutarlı bir şekilde e, geliştirilmiş fikirler ziyade hani bazıları benim de hani fikrin belki. Bir takım açmazlarıyla baş etme yolların bazıları hakikaten popüler ve ilk kez belki bu kavramla tanışacak olan dinleyicilere, izleyicilere fikri tanıtmak için yazılmış kısa yazılar Belki çevrilirdi. Bir daha adını bir daha söyler misin? In defense of degrowth. Yani büyümemenin savunması. Büyümemenin savunması. savunması evet. Opinions and manifestos bunu internetten aradığınız anda bulabilirsiniz. Bedelsiz olarak indirebileceğiniz gibi belli bir hani bir miktar 3 euro, 5 euro gibi bir gönüllü katkıyla da indirmeniz mümkün. Tabii biz bunu tercih ederiz. Evet. İngiltere'de mesela trende giderken Britanya'da da Varsa hemen bunu indiriyorsun ve okur orada uzun çünkü öyle dediğin şey gibi değil, <gülüyor> değil, değil tren yol, saatler süren tren yolcusu. Türkiye'de Bu de olacak. Okuyabilir ve bitirebilir. Bir pek yolu açılsın. <gülüyor> Türkiye'de aynı şey olacak. Ucursun. Evet orada da indi fensal okuruz. Tabii ilk pek yolu. İçine Şimdi kitap böyle yaklaşık 4-5 hatırladığım kadarıyla ana başlık üzerinden. ...derlenmiş bir kitap. Dediğim gibi yazılar kısa... ...çok kolay okunabilen iki buçuk üç sayfalık gibi... ...yazılar. Bu yazıların... E, ...yani ilk kısım daha ziyade... E, ...büyümeme fikrini tanıtmak... E, ...ve yani nedir bu... ...ve yani bu, bu fikirle daha önce... ...angajı olmamış... E, ...belki çevreciler ve çevre... ...siyaseti içindekiler, ekolojistler... E, ...ve belki... ...işte haşır neşir olduklarında... ...hah tam da benim düşündüğüm de buydu... E, ...diyecek e, kesimler... Bazen de birazcık daha modernleşmeci sol ama daha çok yani Avrupa bağlamında solla bir engajman üzerine yazılmış. Yani bazen daha genel bir kitleye, bazen daha spesifik bir kitle için yazılmış olan daha tanıtıcı fikri tanıtıcı ve bir giriş mahiyetinde yazılar var. Bunların işte bu programında da bahsettiğimiz neden yani büyümemek ve özellikle bugün Avrupa'da ee, bir e, alternatif kalkınma ve bugün belki yani kısmen Türkiye'de de benim karşılaştığım bir şey e, ka alternatif kalkınmaya da kalkınmanın alternatifi bugünün alternatifi e, diye konuştuğumuz zaman hemen önümüze konulan ama Avrupa'da çok daha baskın ve e, meşru bir fikir haline gelmeye başlamış olan yeşil ekonomi yani Yorgos'un neden yeşil ekonomi ya da yeşil büyüme değil de e, büyümemekten bahsediyoruz. Evet, çok e, önemli bir şey. E, bu yani tekrar muhakkak döneriz. Biz de e, beraber de yapabiliriz zaman zaman ama biz de muhakkak dönmeliyiz. E, bu İngiliz e, Britanya seçimlerinde, özellikle işçi partisinin manifestosu filan tamamen bu büyümenin kalkınmanın yanlış olduğunu ve büyümemenin iç şeylerini de içeriyor ve böylece yeni solu da belirlediğini aynen. söyleyen makaleler çıkmaya başladı. Yani bunu yani, bunu, takip evet, bunu yani. bir takip etmeliyiz. Aynen. Çünkü tam ona gelecektim. Yani bir kısaca neden yeşil büyüme değil e, büyümeme dersek e, böyle bir tadımlık şey. E, birincisi yeşil büyüme fikri aslında işte eko modernizm de dediğimiz, eko e, teknolojiler de dediğimiz yani e, teknolojinin gitgide yeşilleşeceği ve büyümenin yani büyümeyi sağlayan iktisadi e, ...faaliyetlerin de... E, ...çevresel etkilerinin... ...gitgide azalacağı... ...o yüzden büyümekten vazgeçmeden ama... ...doğaya daha az zarar vererek ya da zarar... ...vermeyerek büyüyebileceğimiz... ...bir noktaya varılabileceği varsayımından gidiyor... E, ...ve Yorgos çok daha... Hani ...ulaşılabilir bir takım veriler de... ...kullanarak aslında bunun olmadığı... ...yani bu tür bir çevreye... ...verilen zararla büyümenin, materyal... ...ilerlemenin... ...birbirinden ayrılmadığı, decoupling dediğimiz... ...hipotezin tutmadığı... Bunun sadece e, gelişmiş dünyada diyeyim Batı Avrupa'daki mesela ülkelerde sadece krizdeki ülkelerin aslında ekolojik ayak izlerinin azaldığı ya da Almanya gibi aslında tüketim yani karbon intensif yani karbon çok içeren örneğin e, tüketim faaliyetlerin tüketim maddelerinin üretimini başka ülkelere kaydırarak e, aslında ekolojik ayak izlerini küçültebildiklerini 2008 gösteriyor. 2008 krizinde de bütün dünyada küresel iklim değişikliği konusunda <gülüyor> <azalmanı> <gülüyor> azalma olmasın ve de Sovyetler çöküşüyle Aynen. <gülüyor> orada tamamen bir dünya yavaşlarına evet. girdi bu <gülüyor> karbon salımları konusunda <gülüyor> yavaş yavaş. hala şeyi söylüyorlar bak küresel azaldı filan diyorlar. Evet yani bu <gülüyor> çok yanlış çünkü o işte kriz dönemlerine denk geliyor. E, ikinci Asıl ana şeylerden bir tanesi de büyümenin aslında refah veya mutluluk anlamına gelmediği özellikle de e, özellikle yani hani bir sürü yıkım yarattığı için de öyle ama e, özellikle de büyümüş ve e, iler, gelişmiş ülke dediğimiz ülkelerde belli bir e, gelir seviyesinden sonra eklediğiniz gelir yani artan gelir. Mutluluğa neredeyse sıfır etki ediyor. Yani tamam belli bir noktaya kadar gelirin olması gerekiyor. Belki temel ihtiyaçları ve biraz üzerini karşılamak için ama ondan sonra büyümek hakikaten bize bir şey katmıyor. Bu sadece kar edenlere buradan bir şey katıyor gibi. Bundan sonraki bölümün kitaplarının çok daha fazla vaktimiz yok. <gülüyor> bir bu eko i̇şte, ekomodernizm yeşil büyüme dediğimiz e, fikre daha spesifik eleştirileri yaptığı e, iki üç kısa yazısı. E, daha sonra <gülüyor> e, biraz daha e, Yunanistan e, aslında özelinde Yorgos Yunanistanlı. E, kemer sıkma politikaları ve bunun aslında büyümeciliği hem nasıl teşvik ettiği hem de hiçbir şey yaramadığı bu e, bağlam içinde e, e, büyümenin, daha fazla büyümenin Bunu Yunanistan'dan daha iyi daha kim, net, evet, e, kim kimse bilemez Dün de bir vesileyle e, başka bir sohbetin içindeydim konuşuldu. Aslında büyümeme hareketi öncelikle Fransa ve e, yani Fransa'da böyle uç veren bir hareket ama bence en büyük böyle e, şeyi e, ...dalgayı arkasına alması... E, ...İspanya ve e, evet. Yunanistan'ın... ...bitmeyen krizleri ve... ...büyüme artsa da... ...yani büyüme yakalansa bile... ...aslında... E, vatandaşın, yurttaşların e, yaşam koşullarında hiçbir değişimi tamam. olmamasını görmeleri ve o zaman yani büyüme adına yapılan birçok şeye karşı durmaya baş başlamaları ve yani böyle hareketin aslında iyice yaygınlaşıp tabana yayılması ve bu kadar e, meşruiyet kazanması böyle oldu. E, son olarak e, iki kısımdan bahsedeyim. Bir tanesi daha çok e, böyle karşılıklı ...sohbetler, yani yazılmış yazılara verilen cevaplar ve e, yorgosun onlara yazdığı cevaplar. E, ama asıl benim en çok ilgimi çeken ve e, kısmen burada da konuştuk... ...vakti geldikçe daha da çok konuşuruz. İşte bugün burada ve yani sistemin içinde, tırnak içinde söylüyorum sistemi de... E, ...büyümemek adına, kalkınmanın ötesine geçmek adına yapılabilecek şeyler. Yani daha çok Barcelona... ...yerel yönetimi ve daha çok Podemos bağlamında... ...yani İspanya ve Barcelona bağlamında... E, ...Yorgos'un yazdığı ve hani... ...bunlar, şu şu şunlar yapılırsa aslında büyüme... ...yani bir büyümeme e, patikasına belki de girebiliriz dediği... ...somut siyasa e, önerileri. Çok önemli e, tabii. Çok önemli. <gülüyor> e, bunların içinde bir karbon vergisinin konulmasını... ...ve e, birtakım kolektif limitlerin emisyonları üzerine... E, konulması, e, finansal piyasalar üzerine konulması gibi e, önerilerin yanı sıra e, aslında bir başa dönmek gerekirse ekonomide büyümeyi sorgulamak ve büyümemenin yanı sıra ekonomiyi farklı bir şekilde örgütlemek olduğundan hep konuşuyoruz büyümeme fikrinin. Ekonominin daha adil ve eşitlikçi örgütlenebilmesi için bir takım politika yani siyasa önerileri de var. E, tekrar etmiş olalım. In growth. O. E, ...opinions manifestos... E, ...online olarak bulunabiliyor... ...indirilebiliyor... ...vedalsiz bir şekilde... E, ...konuşmaya devam edeceğiz zaten daha. Evet, yani şey taze haberiyle de bitirelim... ...yani sabahleyin açık gazetede verdik... ...yani yeni bütçesinde... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...yenilenebilir enerjide bir numara... E, ...dünyada Amerika... E, ...bu güneş panelleri... ...başta hı -hı, olmak hı -hı. üzere... ...maliyetleri çok düştüğü için... E, yenilenebilir enerjiye ayrılan bütçeyi yüzde yetmiş kimi durumlarda yüzde seksen durumunda kesiyor Trump yeni şey yani işte bir istihdamı ve işte başka türlü de artılabilir e, istihdam e, diyerek e, böyle bir umutkar bir şekilde getirelim. <gülüyor> getirelim peki çok teşekkür, teşekkür, çok teşekkür ederiz teşekkür ederiz iyi yayınlar Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengel Polut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun